yemin ederim ki biz burada durmayacağız dedi, sonra Amr çıktı, halk da çıkarak dağlarda yayıldılar, Allah Teala böylece hastalığı onlardan kaldırdı, bu hadise Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde Amr İbnül As'ın reyini hoş karşıladı.